ve ve min, ve min men ve min amalina ve yudlil la ve muhammedan abduhu kardeşlerim Allah hamdü senalar olsun ki bir haftadan sonra tekrar bizi sağ ve selamet buraya toparladı bu haftaki sohbeti İsmail kardeş yapacaktı ondan dolayı biraz beklediğim bekleyerek geciktirdik hakkınızı helal edin. Ee, bu hafta sohbetimizin konusu la ilaha illallah'ın manası. Ee, i̇ki hafta önce bir sohbet yapmıştık tevhidin mana ve mahiyeti. Bu haftada o sohbete binaen o iki sohbetin devamı olarak belli soru işaretleri oluşabilir ki bazı arkadaşlar da bununla alakalı bazı sorular sordu. La ilaha illallah'ın manası. İnsan hayatının gayesi, gayesini belirleyen la ilahe illallahı imanın keyfiyeti veya manası hiç unutulmamalıdır ki bu bu kelimenin lafsının saymak veya nida edip ezberlemek veya tekrarlamak değildir. Bu kelimeyi ezberlemek, tekrarlamak, nida etmek bu kelimenin anlamı değildir. Bu yüce düsturun iman sadece kelimelerde kalan manasını bilmek de değildir. Veya şuursuzca söylenen bir kelime de değildir. Kim la ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse cennete gider diyor Allah Resulü. Bizler tevhid konularındaki sohbetlere devam ettiğimizde şu tür sorular geliyor. Ya siz böyle diyorsunuz şunu şunu yapan şirk koşmuştur. Müşrik olmuştur, dinden çıkmıştır diyorsunuz ama Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hadisleri var. La ilahe illallah diyen cennete gider şeklinde hadisleri düşünüyoruz, söylüyoruz veya bu tür sohbetlerde telakki ediyoruz. Bunun için biz bugün o hadislerin mahiyetini ve başka hadislerle de bunun tam manasını anlayıp yerine oturtmaya uğraşacağız. İşte Allah'ın Resulü vesselam konuyla alakalı olan hadis ve üzerinde sık sık durulan tevhidi anlatıldığında şirk ve müşrik denildiğiniz dediğiniz insanlar hemen size kim la ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse cennete gider hadisini zikrederler. Bu hadisi şerif sahih-i müslim 1. cilt 26 numaralı hadis. Zira bilmeden anlamadan yapılacak İman iddiası yalandır. Çünkü hadisin metninde kim la ilahe illallahın manasını bilerek ölürse diyor. Bu bilmeyi inşallah ne anlama geldiğini bilmenin sadece tekrar olduğumu yoksa ezberlemek olduğunu mu yoksa bu kelimenin gereğince yaşamak mı olduğunu inşallah ilerleyen sohbetimizin devamında inşallah bunları göreceğiz. Adi geçen hadis ve benzerleri birçok kişileri yanlış yorumlamıştır. Yine birçok kimseler bu hadislere karşı, hadisler karşısında zorlanarak hatta nefislerine uyarak kimi yanlış manalar vermiş, kimisi anlamak istediği şekilde hadise yön vermiş. Hatta bu hadisin yanlış yorumlanarak namazı terk eden, orucunu yiyen, zekatını vermeyen Allah'ı ilah olarak birlemeyen insanlar bile sadece bu kelimeyi söylediğinden dolayı cennete gideceğini söylemişlerdir. Bütün delillerde bu hadisin son lafzı la ilahe illallah diyen cennete gider. Oysa ki hadisin metninde bilerek ölürse cennete gider diyor. O halde bu kelimeyi nasıl anlamamız gerekir ki bu kelimenin içerdiği mani, menfi ve müsbet noktalar nelerdir? Bu kelime neyi kabul etmemiz gerektiğini, neyi reddetmemiz gerektiğini, kim la ilahe illallahın manasını bilerek ölürse, cennete girer hadisin, bizlere anlatmak istediğini, diğer hadislerle anlamaya çalışacağız. Cennetlikten, cennetlikten kasıt ve manası ne demektir? Bunun üzerinde biraz durursak, mevzuyu inşallah, daha net bir şekilde aydınlatmış olacağız Şurası bilinen bir gerçektir ki Başta da dediğimiz gibi Bu kelimenin açık ve net bir manası vardır Bu kelime Söylediği kişiyi Söyleyen kişiyi Cennete götürecektir Ve cennetin kapısının anahtarıdır Sahabe geliyor Ey Allah'ın Resulü La ilahe illallah Cennetin kapısının anahtarı Değil midir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam evet la ilahe illallah cennetin kapısının anahtarıdır. Lakin dişsiz bir anahtardır diyor. Evet la ilahe illallah cennetin kapısının anahtarıymış fakat nasıl bir anahtarmış? Dişsiz bir anahtar. Allah'ın Resulü ameller de onun dişidir diyor. Namaz, oruç, hac, zekat bilinen imanın ve İslam'ın şartlarıysa o anahtarın dişleridir. ''Ya adam sen dişsiz bir anahtarla kapının önüne gelirsen kapı sana açılmaz. Muhakkak ki o anahtarın dişleri olmalıdır.'' diyorum. Ebi Câfir İbni Cerir der ki bize Ebu Kuvve'yi radıyallahu anh İbni Vakka'nın İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre o şöyle anlatıyor. Ebu Talip hastalandığı zaman Kureyş'ten bir grup insan yanına geldiler. Ebu, Cahil, Ebu Cehil lanetullah aleyhde onlarla beraber idi. Ebu Talebe şüphesiz ki, şüphesiz ki senin kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza sövüyor. Buradaki sövüyordan maksat kötü söylüyor anlamındadır. Bizim Türkçede kullandığımız gibi küfür anlamında değildir. Yani kötü söylüyor. Onları aşağılıyor. Onların ilah olmadığını söylüyor. Taştan tahtadan Ellerinizle oyulmuş Olduğunu söylüyor Ebu, Ebu Talip de Peygamberimize haber gönderir Peygamberimizin yanına gelmesini ister Neticede peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam yanına gelir Ebu, Ebu Talip'in yanına otur, Oturmasının Oturmasını ister Ebu Talip yeğeninin yanına oturmasını ister Ebu Cehil oraya yeğeninin Allah'ın Resulü'nün oturacağını Hissedince yer kalmaması için bacaklarını geniş tutar Ebu Talib'in yanına oturmasın diye. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam girdiği kapının yan tarafında kalır. Der ki: "Ey yeğenim, Mekke'nin önde gelen liderleri senin onların ilahları hakkında kötü söylediğini düşünüyorlar. Bunun için ne dersin?" diyorlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamsa, "Hayır ben onların ilahları için kötü söylemiyorum yani küfretmiyorum." Ben yalnızca tek olan ilaha davet ediyorum. Bunun üzerine Ebu Talip Ebu Talip der ki, ey yeğenim, bunların sana bir teklifi var. Bu tekliflerini sana sunacağım. Bunların teklifi şudur: Zenginlik istiyorsan, Kabe'nin anahtarları senindir. Krallık istiyorsan, yönetim istiyorsan, yönetimin başına geç. Kadınlardan istiyorsan en güzel kadınları sana verelim. Fakat şu yaptığından vazgeç. Bu babayla oğlun kardeşlerin arasını açacak. Bu fikrin bu teklifime ne diyorsun diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir elime ayı bir elime de güneşi koysanız vallahi ben bundan vazgeçmem diyor. Ben onlardan çok bir şey istemiyorum ki. Sadece La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demelerini istiyorum. Bunun üzerine Ebu Cehil lanetullah aleyh kızarak öfkelenerek yani biz bütün ilahları kenara itip tek ilaha mı kulluk edeceğiz? Muhakkak ki sen ne istediğini bilmeyenlerdensin deyip orayı terk ediyor. Bu hadisi şerif Tirmizi Nesa'yı Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve İbni Kesir 12. cilt 6845 numaralı sayfada geçiyor. Görüldüğü gibi kelime olarak kuru bir kelime ise Ebu Cehil orada diyor ki ey Muhammed babam başı için söyle. Sen bir kelime diyorsun ben ona 100 kelime ilave edeceğim. Yani bir kelimeyle kurtulacaksak ilahlarımıza kötü söylemekten vazgeçeceksen ben bir kelime değil 100 kelime söyleyeceğim. Nedir o kelime? Allah'ın Resulü la ilaha illallah de deyince yani biz bütün ilahları kenara mı atacağız? Görüldüğü gibi kuru bir kelime olsaydı kendisinin de dediği gibi bunu yüz kere söylerdi. Ama lügatının dilinin Arap olmasından dolayı bu kelimenin yüklediği manayı çok iyi anlamıştı. Yani bütün ilahların kenara atılıp tek olan ilaha ibadet edilmesi gerektiğini anlamıştı. Bundan dolayı da bu kelimeyi kabul etmemişti. Ve bu kelimeyi duyar duymaz yerinden fırlayıp orayı terk etmişti. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Kim la ilahe illallah derse Allah'tan başka ibadet olunan ve saygı gösterilen tüm şeyleri inkar eder, red ederse Allah'ı ilah olarak birlerse teklerse ona hakkıyla kulluk ederse işte o kimsenin malı, kanı, canı haram olmuştur. İç hali ise Allah'a kalmıştır diyor. Demek ki bir insanın canını, kanını, malını diğer insana haram kılan şey kim la ilahe illallah derse, Allah'tan başka ibadet edilecek bütün ilahları terk eder atarsa, saygı göstermezse ve Allah'ı ilah olarak birlerse, saygı gösterir, itaat ederse o insanın canı, malı, kanı, ırzı diğer insanlara haram edilmiştir. Burada görüldüğü gibi Allah'tan başka bütün ilahları reddedecek. İlah olarak Allah'ı birleyecek, tekleyecek, ibadet edecek. Ve o insan canını, malını, kanını diğer insanlara haram kılacak. Bu hadisi şerif, Müslim. Birinci cilt hadis numarası 23. Bu hadisin açıkladığı mana ilgili olarak ve bizlere sunduğu ilim ehlinden biri Rahimullah şunları söylemiştir. Bu hadisin manasında ilim ehlinden birisi Allah ondan razı olsun şöyle söylemiştir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisleri la ilahe illallahın kelimesinin manasını en açık bir şekilde İzah etmiş olmaktadır. Dikkat edilirse hadis dil ile bu kelimeyi söyleyen kimsenin malının ve canının e, ırzının ve namusunun haram kıldığını saymıştır. Fakat hadisin devamında Allah'ı birlemesi yani ona ibadet etmesi mecburiyeti vardır. Bundan öte iç halıysa iç durumuysa Allah'a kalmıştır. Bu hem yukarıda sayılan şartları yerine getirecek hem de Allah'tan başka tapılan saygı gösterilen bütün küfrü inkar edecek ki onun canı malı diğer insanlar haram olsun ve Allah'ı azza ve Celle'yi de birlemiş olsun. Evet kitab Tevhid 115. sayfada bu şekilde izah etmiştir. Ayrıca şurası bilinen bir gerçek ki Mekkeli müşrikler ve kafirler Allah'ın varlığını, birliğini, rezak olduğunu, öldüren olduğunu, dirilten olduğunu da gayet iyi biliyorlardı. Önceki sohbetlerimizde bunlara değinmiştik. Hatta bu insanlar bu kadar şeyleri bilmelerine rağmen yine İslam dini onlara müşrik ve kafir demişti. Çünkü ilah olarak Allah'ı birlemiyorlardı bunlar. Önce bunların... Kafalarındaki kuşku ve şüpheyi gündeme getiren hadisleri zikredelim şimdi. Sadece la ilahe illallah kelimesini söyleyip bu kelimenin arkasından ibadet etmeden cennete gideceğini zanneden insanların kullandıkları hadisleri burada zikredip ve bunların kafalarındaki şüphelere cevap verelim. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usema radıyallahu anh'a, La ilahe illallah diyen birinin öldürüldüğü için kızmıştır. Yani la ilahe illallah dediği halde sen onu neden öldürdün demiştir. Hadis Müslim'de birinci cilt 97 numaralı hadiste. Usema radıyallahu anh diyor ki Uhud savaşında diyor müşriğin birisini yatırdım tam boğazlayacağım anda la illallah dedi diyor. Ve bana çok kötü bir yara vermişti bu yaranın acı ve ızdırabından dolayı. Bunu koşturdum bir kayanın arkasına Kaçtı orada bunu yakaladım Diyor öldürmek istediğim anda La ilahe illallah dedi diyor Bunun üzerine ben onu öldürdüm Diyor Ve bundan sonra diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Bir korku düş, düştü kalbime Gelip olayı anlattım Allah Resulü şöyle dedi O la ilahe illallah Dediği halde sen onu öldürdün Ha öldürdün ha Bu olayı benim aleyhimde o kadar büyüttü ki. O günden sonra İslam'a girmeyi temenni ederdim diyor. Üseymar radıyallahu anh. Yani la ilahe illallah diyen birisini öldürdüğüm için. O kadar sıkıntı çektim. Allah Resulü da bu konuyu benim aleyhimde çok büyüttü diyor. La ilahe illallah diyen cennete gidecek diyen arkadaşlarımız. Kuru bu kelimeyi söyleyerek cennete gidecek diyen arkadaşlarımızın birinci delili budur. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben insanlara La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum hadisi de ikinci delil olarak kullanılır. Müslim birinci cilt hadis numarası 21'den. Aslında bu cahiliye bu hadisleri öne sürer, sürmekle şunu söylemek istiyor. Bunu söyleyenlerin tekfir olunmaz ve ne yaparlarsa yapsın bunlar Müslümandırlar. Çünkü öldürmeleri haram kılınmıştır. Kaydesiyle çıkarak yola bu insanların da cennete gideceğini söylemişlerdir. Oysa ki İbni Mesud radıyallahu şöyle diyor. La ilahe illallah diyerek sadece o anda canını korur. Bu mümin olduğu anlamına gelmez. Daha sonra bunun Allah'ın kendisine farz kıldığı bakın la ilahe illallah dediği an o anda canını korumuş oluyor. Bilakis bu insan takip edilir diyor. Allah'ın emrettiği emirleri yerine getire, getirmekle diyor. Bu insan gerçekten müminlerden sayılır. Bunları yerine getirmediği halde bu insan diyor Arap dilinde tallah faresi gibidir diyor. Evet la ilahe illallah diyor iman kapısından giriyor. La ilahe illallahın yüklemiş olduğu sorumluluğu ibadeti yerine getirmediğinden dolayı da küfür kapısından çıkıyor. Demek ki la ilahe illallah deyince iman kapısından giriyor. Bu kelimenin yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirmeyince de küfür kapısından yani kafir olarak bu insan Allah korusun çıkıyor. La ilahe illallah diyen cennete girecektir hadislerine gelince. Ebu Zer radıyallahu an peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah deyip de sonra bu ikrarı ve iman üzere ölen her kul muhakkak ki cennete gidecektir. Evet Ebu Zer hadisinde baştaki iki hadisi daha bir şey daha güzel tefsir ederek açıkladı. Diyor ki La ilahe illallah deyip sonra bu kelimeyi ikrar eden ve iman üzer ölen yani Arap dilinde talla faresi gibi küfür kapısından çıkmayan o kelimenin gereğini yerine getiren kişi cennete gidecektir. Birinci hadiste Sade canını korudu. La ilahe illallah deyip canını korudu. İkinci hadiste de bu kelimenin manasını bilerek ibadetlerine devam etti. Ve böylece de cennete gider diyor Allah'ın Resulü. sahih Buhari 13. cilt 5080 numaralı hadis. Müslim 1. cilt 144 numaralı hadis. İkinci hadis ise şöyledir. Enes İbni Malik radiyallahu şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah diyen Muhammed'i Rasul Rab, Rabbini Allah'ı Rabb dini İslam ve bunların sorumluluğunu yerine getiren kişi cennete gidecektir diyor. Müslim birinci cilt hadis numarası 32 Enes İbni Malik anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şahadeti eden her kul muhakkak ki ateş kendisine haram kılınır ve bu kelimenin yüklediği görevi yerine getiren kişiler Müslim'de Übeyd radıyallahu allahın Samıt radıyallahu anh radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurdu ki şöyle buyurdu. Her kim la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah şahadetini getirirse ateş ona haram kılınır. Sahi mislim birinci cilt. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlarla kıtal yapma, yapmakla bana emrolundu her kim la ilahe illallah derse İslam hakkı olan kısas yolu müstesna benden yana malı ve nefsi kurtulmuştur. Kısas yanı müstesna derken bildiğiniz üzere bir Müslüman dahi olsa diğer bir Müslümanı bile bile öldürürse İslam dini buna kısas diyor ve fertlere vermiyor. İslam yönetimi bunu ailesine bırakıyor. Dilerse bağışlar. ...dilerse aynı şekilde ölümünü ister... ...bunu İslam yönetimi yapıyor... ...fertlere vermiyor... ...yine bu hadis Müslim... ...hadis numarası 21... ...buraya kadara zikredilen hadis-i şeriflerde... ...açıkça anlaşılıyor ki... ...şu ki... ...kim la ilahe illallah derse... ...cennete girecek... ...lakin... ...söylenen bu sözün... ...kendisine has bir manası olduğunu... ...dolayısıyla... ...bu manasını bilerek ölen kimse... Şartı getirilmiştir. La ilahe illallahın bir manası vardır muhterem kardeşlerim. Şimdi de manası hakkındaki hadislere bakalım inşallah. Bil ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Her kim onu ilah olarak birlerse, ona kulluk ederse bilsin ki o kurtuluşa ermiş. Evet la ilahe illallah diyerek kişiyi Müslüman sayfasına Müslüman sınıfına sokuyor. Ve Müslüman sınıfına giren kişi de bilsin ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir kimse hiçbir ilah yoktur. Onun birlenmesiyle kişi kurtuluşa erir. Muhammed suresi ayet 19. Osman radıyallahu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim la ilahe illallahın manasını bilerek ölürse cennete gidecektir. Müslim hadis numarası 26 Sıbat radıyallahu anh, Guns radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabının el, e, ellerinizin kaldırın ve la ilahe illallah deyin. Ellerinizi kaldırın. La ilahe illallah deyin. Üç kez bunu tekrarladı. Ellerimizi bir saat yakın, bir saata yakın öylece tuttuk. Ve daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini indirdi ve şöyle buyurdu. Allah'ın Resulü şahadet ettiriyor diyor ki ellerinizi kaldırın la ilahe illallah deyin sahabe bir saate yakın böyle tutuyorlar sonra Allah'ın Resulü ellerini indirip şöyle söylüyor Allah'a hamdolsun Allah'ım sen beni bu kelimeyle gönderdin ve bu kelimenin gerektirdiği şeyleri yerine getirmemi emrettin bu kelimeyle bana cenneti verdin. Bu kelimeyi bana bu kelimeyle bana muhakkak ki sen vadinden dönmezsin. Bu kelimeyle bana cenneti verdin. Size müjdeler olsun. Her kim bu kelimeyi bilerek gereğiyle amel ederek ölürse Allah'ın vaadi vardır. Onun üzerine cennet hak olmuştur. Hak olmuştur diye Allah'ın Resulü ashabını müjdeler. Evet, görüldüğü gibi kelimeyi telkin ettiriyor. Sonra bu kelimenin gerektirdiği şartları yerine getirirse ilah olarak Allah'ı birlerse ibadetini yaparsa Allah'ın vaadi vardır. Bu insan cennete gidecektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Tebarani, hakim ve bezzarda sahih olarak rivayet edilmiştir. Bu zikredilen ayet ve hadislerden de açıkça anlaşılıyor ki bu kelimenin kendisine has bir manası ve onun getirdiği bir takım şeyler sorumluluklar vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle zikrediyor İbni Kayyım bu hadisi şöyle naklediyor Müslim'den çıkarıyor hadisi diyor ki bir evde bir topluluk oturmuş bizim gibi bir topluluk bir evde oturmuş atını koşturarak atı yorulmuş kendi de telaşlı bir şekilde gelip o topluluğa selam aleyküm ey insanlar diyor insanlar da aleyküm selam diyerek bunun selamına karşılık veriyorlar. Diyor ki size bir haber getirdim. Kalkıp burayı terk edin. Şu tepenin arkasından düşman topluluğu geliyor. Biraz sonra gelip sizi öldürecekler. Bu evi bu beyti yakacaklar. Terk edin burayı. O insanlar diyor. Eğer o habercinin getirdiği habere göre hareket etmez orayı terk etmezlerse. O tepenin arkasındaki düşman topluluğu gelip o evi yaktığında o habercinin doğruluğunu tasdik etmeleri kendilerine bir fayda verir mi? Vermez. Neden? Haberciyi doğruladılar. Evet sen doğru bir insansın. Senin getirdiğin haber de doğrudur dediler ama hala orada oturdular. Ne yapmaları gerekiyordu o doğru haber gereği? O oturdukları yeri terk etmeleri gerekiyordu. Ve diyor düşman topluluğu gelir Onları yakar. Bilir misiniz bu kimdir? Haberci benim diyor Allah Resulü. Getirdiğim haber de İslam'dır. Her kim benim doğruluğumu ve haberimi doğrularsa getirdiğimle amel etsin diyor. Peygamberi doğruluyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Fakat bu haberin gereğince amel etmiyorum. O evden yanan insanlar gibi bizi de kurtarmıyor. O haberin gereğince hareket etmek gerekiyor. Evet, muhterem kardeşlerim. Üçüncü bölüm olarak, La İlahe illallah'ın gerçekleştirilmesi için gerekli olan şartlar. Birincisinde cennete götürüyor. İkincisinde La İlahe illallah'ın bir manası vardı. Bu manası da Allah'ın birlenmesi ve ona ibadet edilmesi. Üçüncü bölümde de La İlahe İllallah'ın gerçekleştirilmesi için gerekli olan şartlar. Zeyd İbni Erkan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim içtenlikle yani ihlaslı olarak içini boşaltmış hazır bir şekilde Allah'a yönelerek kalpte ibadetten başka bir şey tutmayarak böyle bir arzuyla la ilahe illallah derse cennete girer. Sahabeler ya Resulallah bunu içtenlikle söylemek nasıl olur diye sorarlar öyle ya yani içtenlikle nasıl olur derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Bu kelime söyleyen kimseyi günahlardan korumalı, günahları terk ettirmeli ve ibadetlere yöneltmelidir. İşte bu kelimenin içtenlikle söylenmesi böyle ortaya çıkar. Demek ki la ilahe illallah bizi cennete koyacakmış. Fakat içtenlikle söylenilecekmiş. İçtenlikle söylemek nasılmış? O kelime bütün haramlardan bizi korumalı emrolunan ibadetlere de bizi sevk etmeli işte içtenlikle la ilahe illallah böyle söyleniyormuş hadis ebu nuayim el hatib ve Terhif ve tegribde 3. cilt 174 numaralı hadis yine ebu hüreyre radıyallahu anh resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu la ilahe illallah deyip bana ve benim getirdiğim şeylere iman edinceye kadar insanlarla savaşmakla bana emrolundu La ilahe illallah deyip Benim getirdiğim şeylere itaat edinceye kadar insanlarla savaşmam Emredildi Bunları yaptıkları zaman Benden kanlarını ve manlarını Korumuşlar ancak Kanları ve malları kendi hakları Mukabil yani müstesnadır Kısas olayları müstesnadır Müslim hadis numarası 83 Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah şöyle buyurdu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Görüldüğü gibi bu hadiste de la ilahe illallah deyip namaz kılıp zekatlarını verinceye kadar kuru bir kelime değilmiş bu. Müslim birinci cilt hadis numarası 22 muhterem kardeşlerim. Saadet kuru bir kelime değil. İnsanlarla la ilahe illallah deyip namaz kılıp zekatlarını verinceye kadar onlarla savaşmam emredildi. Müslim birinci cilt hadis numarası 22. Aynı şekilde bu hadislerin içeriği manayı uygun olarak da Rabbimiz kitabında şu ayeti zikretmiştir. Eğer tövbe eder, namaz kılar zekatlarını verirlerse serbest bırakın diyor. Muhterem kardeşlerim, tövbe ediyor, kelime-i şehadet getiriyor. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekaatlarını verirlerse yollarını serbest bırakın. Tevbe suresi ayet 5. Yukarıdaki zikredilen hadislere uygun ayeti-kerime tövbe Tevbe suresi 5. ayet. Tövbe edip kelime-i şehadet getirdikten sonra namaz kılıp Zekat verirlerse dinde kardeşlerinizdir. Yollarını açın, serbest bırakın diyor. Eğer tevbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse sizin onlar din kardeşlerinizdir diyor başka ayette de. Bu da tevbe suresi ayet 11. Birinde yollarını salıverin, diğerinde de tevbe edip kelime-i şehadet getirir, namaz kılar, zekatlarını verirlerse din kardeşlerinizdir diyor. Tevbe suresi ayet 11. Görülüyor ki bu e, dindeki kardeşlik sadece kelime-i şehadetle değil kelime-i şehadetin arkasından akabinden namaz kılması, zekat vermesi ve peygamberin getirdiğine teslim olma şartı kardeş ediyor. Aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu anh La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen zekatı vermeyenlerle savaşmıştır. Ebu Bekir radıyallahu da La ilahe illallah deyip zekatını vermeyenlerle savaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anı Yemen'e vali olarak gönderir. Gönderirken "Ey Muaz, sen Yemen'e vali olarak gidiyorsun. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun." Yani diyor ki bu hadiste bu hadisin başında bir insan ise bir yere tebliğe gidiyorsa, bir insanı bir insana tebliğ ediyorsa Önce mahtabını tanıması gerekiyor. İlmini, kapasitesini, konumunu, takvasını analiz etmesi, tahkik etmesi gerekiyor. Çünkü hadiste ey mağaz sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Mahtabını tanı diyor. <gülüyor> Vardığın zaman onlara...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 Bunda da sana itaat ederlerse yılda bir sefer zekatı emret. Ey mas, malının çok iyisini alarak aldığın kişinin kalbini nifa düşürme. Çok kötüsünü alarak verdiğin kişiye fayda sağlamaz. Orta yolu tut Ey mas. Görüldüğü gibi hadiste la ilahe illallah deyip sana itaat ederlerse onlara hemen beş vakit namazı emret. İtaat ederlerse zekatı haccı emret diye Peygamberimiz tavsiye ediyorum. Evet bu hadis Buhari, Müslim, Tirmizi e, rivayet etmişlerdir. ve İbni Mübarek, La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Anahtarı değil midir diye sordu. ve İbni Münebbi evet anahtarıdır. Lakin bu anahtarın muhakkak ki kendisine mahsus bir takım dişleri vardır. Eğer sen cennetin kapısının önüne dişleri bulunmayan anahtar ile gelirsen o kapı sana Açılmayacaktır. Yoksa kapı asla sana açılmaz demiştir. Evet mutanım kardeşlerim. Az önce de zikrettiğimiz gibi La ilahe illallah bir anahtarmış. Fakat dişsiz bir anahtar. Ve bir münebbihi diyor ya ki dişsiz bir anahtarla gelirsen kapı sana açılmaz. O anahtarın bir takım dişleri olmalı. Bu dişleri de amellerdir diyor. İbadetlerdir. Evet bu hadis şey bu rivayet Sahih Buhari üçüncü cilt. 1170 numaralı Rivayettir Beşir bin Hüseyin radıyallahu anh Şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Biat etmek için geldiğimde o bana Bazı şartlar koştu Resulullah'a biat için geliyor Söz vermek için geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bana Bir takım şartlar öne sürdü O bana bazı şartlar söyledi Koştu Ve bunlar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah şadet etmeni namazı kılmanı zekatını vermeli İslam haccı etmeni emretti Ramazan orucunu tutmanı Allah yolunda cihat etmeni şart koştu bunun üzerine ben ona dedim ki ey Allah'ın Resulü hepsini kabul ediyorum fakat onlardan ikisini vallahi ben güç yetiremem gücüm yetmez bunlardan cihat ve zekattır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyat için uzattığı elini geri çekti ve bana dedi ki cihat yok zekat yok peki ne ile cennete gideceksin ey annesi ölesice cihat yok zekat yok ne ile cennete gideceksin annesi ölesice dedi ki ey Allah'ın Resulü madem ki öyle sana her açıdan saydığın şartlara biat ediyorum ha? İşte şimdi oldu dedi Allah'ın Resulü. Görüldüğü gibi eğer la ilahe illallah olsaydı değil la ilahe illallah'a namaz kılıp zekatı, orucu, haccı kabul edip de cihatla zekatı kabul etmediği halde ne ile cennete gideceksin diye Allah'ın Resulü ona ithamda bulunmuştur. Ve tamam ey Allah'ın Resulü bunlarla da sana beyat ediyorum deyince de işte şimdi oldu diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Tasdiklemiş, ha işte şimdi oldu diye de onu müjdelemiştir. Görüldüğü gibi sadece la ilahe illallah bir kuru kelime olarak bizi cennete götürecek amel değildir. O kelimenin kendine has yüklediği sorumluluklar var. Bunları yerine getirmekle inşallah kurtuluşa erenlerden olacağız. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sohbetin kısa ve öz olanı daha makbıldır. Bu konuda veya başka konularda sorularınız varsa sorabilirsiniz. Tabi buyurun. <gülüyor> Atetini peygamberimiz helaldir diyor. Sahi Müslim'de yiyeceğine dair hadisler vardır. Ama bir insan yiyemezse, "Yemiyorum" deme, demesi kendisi için bir günah gerektirmez. Ama bu "Yiyilmez, haramdır" demesi büyük bir günahtır. Hoşlanmayabilir, sevmeyebilir. Bunun da yememesinde kendisine bir günah yoktur. Ee, Allah Resuluna bir keler hediye ediliyor. Keler kertenkelenin çok büyüğü, bir, yan yürüyen bir hayvan. Allah Resulü "Ben yemem" diyor. Sahabeler hemen atıyorlar. Ey Allah Resulü, haram mıdır?" diyorlar. Hayır diyor haram değil ama ben yemem. Biz alışmadığımız için onu yiyemeyiz ama haram değildir. Midesi çeken içi çekenler yiyebilir. Yasağı yok. İşte helaldir. Yiyilebilir. Sahi Müslüm'de benim firistimde var. Yukarıda bayanlar var. Dağıldıklarında inşallah veya haftaya onları ben sana getireyim. Mi, Şimdi dinimizde takılıp taşınan şeyler değil, okunup amel edilen şeyler fayda verir. Cevşen bir nevi tılsımdır. Eee bunu sahabeye nispet ederler ama böyle bir sahip bir şey yoktur. Genelde Nurcu kardeşlerimizin yazıp taşıdıkları şeylerdir. Bir insan içki içmeyin ayetini yazıp üzerinde taşımasıyla içki içtiği halde o ayet kendisine fayda vermeyeceği gibi ayetlerin yazılıp taşınması bile amel edilmedikçe kendisine bir fayda vermez. Normalde Kur'an'da sünnette varlığına ve doğruluğuna dair hiçbir belge yoktur. Tam tersine İbni Abbas'tan yasaklayıcı deliller vardır. i̇bn Mesut'tan. kim bir şey Evet. Ayrıca zararlarından birisi de kim bir şeyi takıp ona kendisini koruyacağına dair diyor tevekkül edip güvenirse Allah ondan korumasını ve muhafaziyetini alır. O taktığı şeyin ümidine bırakır. Hadi korusun diye derseniz Onun için biz Allah'u Azze ve Celle'ye dayanıp güvenip sığınıp ondan korunma beklemeliyiz ki bizi himaye edip korusun.